Ee, öncelikle hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, benden e, şöyle, şöyle Urfa'dan, kardeşin, tamam. ee, Urfa'dan kardeşim. Öyle. Urfa'dan kardeşim Derneği'nin tamamen tesadüfen, e, bir şey, yani onlarla irtibat kurmak Allah nasip etti ve e, Mısır'daki Gazze'lileri ziyaret etmiş olduk. Ee, bizden kişi başı beklenen şey 750 bin lira toplamamızdı sayenizde e, 3 milyon liraya yakın sadece kendim toplamış oldum ve bu da sizlerden gelen e, zekatlar sayesindeydi hepinizden Allah razı olsun demek istiyorum. Sadece 3 gruba haber verdim başka yere haber vermedim <gülüyor> ve bu kadar yardım yağdı yani Allah yani hepinizden razı olsun demek istiyorum. Açıkçası bu beni çok duygulandırdı. Bir milyon lirayı geçeceğini emindim ama üç milyona yakın beklemiyordum. Bana şunu hatırlattı bu durum. Ee, güvenilir bir insan olmaya ne kadar çok aslında ülkemizin ihtiyacı var bunu görmüş oldum. Ve şunu hepinize söylemek isterim. Çocuklarınıza doktor ol, mühendis ol veya başka şey ol diye hep böyle terkinlerde bulunuyoruz. Bence en önemli şey ee, küçüklükten itibaren çocuklarımıza güvenilir insan ol diye telkinde bulunmaktır. ve Kendimizin de böyle olmasıdır. Çünkü bu ülkede ve bütün İslam dünyasında aslında ekmek su kadar önemli bir ihtiyaçtır. Güvenilir insan olmak. Ee, Peygamber Efendimizin de lakabı El Emin malumunuz. Dolayısıyla ben bunu bu ziyaretimde hem sizin dualarınızı üzerimde hissettim hem yardımlarınızı Elhamdülillah, ulaştırmak nasip oldu, Allah'a şükür. Ee, neler gördüm? Ee, tabii ki her türlü yani gelenlerin çoğu e, hassas nedeniyle zaten e, Mısır'a ulaşmışlardı. 7'den 70'e her yaşta küçük çocuklar dahil o kadar çok kanser hastası var ki. Bunların bir kısmı eşinin şehit olduğu haberini aldıktan sonra kanser hastalığı ortaya çıkanlar. Biz şunu görüyoruz, Gazzeyeliler başlarına ne gelirse elhamdülillah diyorlar ve çok şükrediyorlar. Ama aynı zamanda içlerinde tabii ki çok ciddi bir hüzün var, bütün ayı yaşadıkları ve tabii ki kullanılan silahlar, yedikleri, yiyemedikleri yani düzgün beslenememe, üzüntüler hepsi bir araya geldiğinde çok fazla kanser hastası mevcut. Çok fazla organı kaybetmiş insan var. Bacakları, kolları vesaire olmayan ve her bir protez Mısır'da 300 bin lira. Dolayısıyla o yardım derneği de yani dağıttığımız birçok çok şey kişiler elden verdik, kurban kestik, dağıttık, iftar verdik, kalan paralarla inşallah bir sürü kişi protez protez, yani daha doğrusu bir sürü kişi demeyelim. 300 bin lira olunca az bir para değil. Ee, i̇nşallah şeye, protez bacaklara sahip olacaklar. Bu arada aranızdan da bence bundan sonra kendi gruplarınızdan üçer, üçer yüz bin lira toplayarak orada bir kişiye ayak e, ayak sahibi yapabilirsiniz. Benim açımdan çok kişiler röportaj yaptım. Beni en çok etkileyen iki şeyden, yani birkaç şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi e, 300 çocuğa, 300 çocuklara hamileymiş. Eşi bombardmanda vefat ediyor. Bu da şeyden binanın enkazından çıkartılıyor. Annesiyle birlikte yani bir, bir müddet sonra annesiyle birlikte Mısır'a gidecek. Annesinin pasaportu olmadığı için Mısır izin ver yani sınırdan geçemiyor. Tek başına Mısır'a gidecek. 300 çocukları doğuracak. Ben işte gördüğümde bir buçuk yaşındaydı. Üç, tek tek başına, kimsesi olmadan 300 çocuk yetiştirmeye çalışıyor. Bir başkası erkek hasta arabasındaydı, iki bacağı da yoktu. Bu şekilde çok insan var zaten. Hikayesini sorduğunda kendi ailesinden de herkes ölmüş, eşinin ailesinden de herkes ölmüş, Çocuklarının bir kısmı da ölmüş, birkaç çocuk kalan çocukları ve eşiyle oradaydı. Bütün hayatım her şeyin bitti diye anlattı. Ee, beni hani en çok şey yapan röportaj yaptığım sırada. En çok neyi özlediniz diye soruyordum, bir grup 20 kadar kadın vardı, yanımda bir hanım yere düşüp bayıldı. E, çünkü o da, yani oraya gelen insanlar şu şekilde, e, ya kendi hasta olduğu için geliyor ya refakatçi olarak geliyor. E, bütün çocukları eşi içerdi. Dolayısıyla e, yani dışarı giden Gazze'lilerin de hiç kolay bir şey değil. Ha, Hasta olmayıp gidenler de var tabii ki. Onlar nasıl kişi başı 5 bin dolar rüşvet vererek ilk 6 aylık süreçte Ramazan 2024 Haziran'ına kadar çıkabilen çıktı. Ama yani 5 bin, lira, 5 bin dolar kişi başı rüşvet vermek zorundalardı. Bu şekilde olanlar da var ve bunlar genelde zengin sınıftı. Ama ve İsrail e, her savaşta önce mülteci kamplarını vurur, sonra de zenginlerin yaşadığı Rimel Mahallesi'ni vururdu. Bu savaşta en önce Rimel Mahallesi'ni yerde bir ederek savaşa başladı. E, evet bu insanların parası vardı, iki sene evvel sığındılar Mısır'a ama her şeyi tükettiler. Dolayısıyla artık zenginlerin de hiç e, bir şeyinin olmadığı bir e, durum söz konusu. Mısır'da ikamet izin veriyor, tabii ki çalışma izin veriyor. Ee, okula, okula gidemiyorlar ee, ve Gazze'lileri ilk söylediği, en çok söylediği şey neye işte e, ne sıkıntılar yaşıyorsunuz dediğimizde ilk söyledikleri şey çocuklarımızı okula yollayamıyoruz. Bunu bana Türkiye'deki Suriye'den gelmiş e, Filistinli Arapça hocam da benim İstanbul Başkonsolosluğunda çalışıyordu Filistin'in en başlarda anlatmıştı. Gazze'deki insanlar mesela işte oradaki Halka hizmet etmesi gereken savaş anında kişiler, erkekler kafası rahat hizmet edebilmek için ailesini Türkiye'ye yolluyor, başka ülkelere yolluyorlar. Demişti ki Arapça hocam bizi telefonla arıyorlar, eşim çocuğum nerede yaşıyor, nereye yerleştirdiniz diye sormuyorlar. İlk sordukları soru çocuklarım okula gidebiliyorlar mı? Bu soruyu ilk soruyorlar demişti. Burada da aynı şekildeydi. Eğitimin önemini anlamak istiyorsanız, Filistinilerle konuşacağız, konuşmamız gerekiyor. Onların e, şeyi, onlardan görmemiz gerekiyor. Bu da bize şunu gösteriyor: İşgali altında yaşayan bir topluluğun hürriyetinize gerçekten sahip olmak istiyorsanız, önce bilgi, ilim sahibi, eğitim sahibi olmanız gerekiyor. Ve İsrail'in ve Amerika'nın Orta Doğu'da yaptığı en önemli şey, e, bu savaşlar sırasında işgallerle insanları cahilleştirmektir. Kasıtlı bir şekilde bunu yaptıklarını Irak'ta, Suriye'de, her yerde çok net bir şekilde görüyoruz. Bu yüzden eğitime ne kadar önem vermemiz gerektiğini Gazze bize anlatıyor. Ee, şeyi duydum, felç olan insanlar korkudan, çocukların bombardıman altında korkudan felç kaldıklarını e, anlattılar. Sonra bir kısmı düzeliyor, bir kısmı <gülüyor> düzelmiyor, değişiyor. Ha, şeyi söylemeyi unuttum, yanımda bayı, bayıldı kadın arkadaşlarının ilk söylediği şey elhamdülillah oldu. Şimdi bu bu deneyim çok önemli bir deneyim. Suriye'de, Damıs de şey burada Gazze Filistin'lerde yaşadıkları en korkunç şeyleri anlatıp en sonunda hep elhamdülillah, Allah'a hal. Her halimize hamd olsun sözünü çok duymuştum. Ama bu başka bir şeydi yani yanında bayıldı ve arkadaşlarının söylediği şey elhamdülillah kelimesi ve dolayısıyla elhamdülillah kelimesini anlamak İstiyorsak da önemini ve bizdeki anlamından daha farklı bir anlamda olduğunu anlamak için savaş bölgeleri son derece önemli. Bazıları refakatçi olarak gelmiş çocuğunu tedavi ettirmek için. Çocuğu vefat etmiş. İçeride çocukları var ama geri dönemiyorlar. Allah'tan ki WhatsApp diye bir şey var. Allah'tan ki çocuklarıyla uzaktan konuşabiliyorlar görüntülü. Oradaki çocuklar annelerine gel diye söylüyor ama annelerin gitme imkanı ihtimali yok. Görüştüğüm kişilerin kimisi dedi ki, e, hiçbir şeyimiz kalmadı. Gazeteyi artık dön yani hiç, e, dönmeyi düşünmüyorum ama bunu söyleyen azdı. Çoğunluk dönmek istiyor. Bazıları kendini, yani yaralı olarak oraya gelmiş. Mesela bir gazeteci, ve, e, bir, yani şoförlüğü yapmıştı. Gazeteci dedi ki, yaralandığı için oraya gitmiş. Kendimi hain gibi hissediyorum dedi, vatanımı terk ettiğim için dedi. Her şeye rağmen e, şeyler. Yani e, vatana öyle büyük bir tutku var ki, insanlara sorduğumda aileniz nerede diye çoğu çadırlarda tabii ki, Eş, erkekler ve çocuklar iç, e, içeride. E, İkinci günüm tamamen yardım dağıttığımız kişiler kuzeydekilerdi Cebaliye-Beytlahiye bölgesi. Oralar Filistinlilerin en direnişçi kesimidir. Ee, geçmişten beri. Onlar için en cesur, en savaşçı olan, hatta bu Merkava tanklarının üzerine giden gençler vardı. Onların hepsi kuzeydekiler dediler bana. Onların, onlarla röportaj yaptığımda çoğunun ailede hiçbir şey kalmamış. Bütün aile boyu öldürülenler, hep kuzeydekiler çünkü onlar on yıllar boyunca İsrail'e kök söktürenler, Cebali'ye Müteci kampı mesela birinci intifadanın başladığı yer. Dolayısıyla İsrail'i yapmaya çalıştığı direnenleri sülalecek yok etmeye çalışıyor. Onlardan geriye kalanlar işte eşlerin nerede yaşadığını sorduğumda... Ee, İsrail'in hala işgalatında olmayıp onun sınırına yakın yerlerde yaşıyor bu insanlar. Ee, enkazların üstüne e, şey, çadır kurdular, oradalar dedi. Oralara doğru düzgün yardım bile gitmiyor. Çok yani nadir yardım gibi ama insanlar ona rağmen oradan çıkmıyor. Hala aile boyu öldürülenler olduğu halde. Şöyle dediler kuzeydekiler için, ''Ölümü hayata tercih eden kişilerdir'' dediler. Allah'la buluşmaya koşan insanlardır dediler. Buralar aynı zamanda Kassam'ın da en güçlü olduğu yerler, kuzey İsrail tamamen yerle bir etti bu yüzden. En büyük açlığı yaşayanlar, en büyük acıyı yaşayanlar da onlar. Ee, ve, ama şeyi de görüyoruz yani, ona rağmen insanlar her şeyini kaybettiği halde hala direnişliyorlar. Ee, bu gerçekten inanılır gibi bir şey değildi. Beni en çok etkileyen bir başka şey, Kadının biri, işte bütün ailesi, yani evi bombalanıyor, hepsi ölüyor, kendisi ve bir çocuğu enkazdan çıkartılıyor. Çocuğu küçük ilk, ilkokul yaşındaydı, Enkaz, tedavi vesaire görüyor. Sonra işte ailenin öldüğünü çocuk öğrenirken annesi şunu söylüyor ona. Allah seni Peygam Peygamber Efendimiz gibi, Peygamber Efendimizin haliyle şereflendirdi diye çocuğunu anlatıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz bir yetimdi, Allah seni seçti, Peygamber Efendimiz gibi onun haliyle mükafatlandırdı diyor. Bakın diye mükafatlandırma diyor. Bunlar bizim hani gündelik hayatımızda küçük yaşlı anne babasını kaybeden insanlarımız var. Nasıl o çocuklar belki acısı azaltılabilirim belki şeyidir. Yani Peygamber Efendimiz de yetimdi. Filistinler ayakta tutan en önemli şey gazeteleri zaten. Kendi hayatlarıyla peygamber efendimizin ilk müslümanların hayatlarının neredeyse birçok bakımdan benzeşmesi o benzeşme sayesinde ayaktalar. Dolayısıyla bu, şey ve bir şeyi sordum kendisine bu savaşta neyi öğrendiniz diye hiçbir şeye bağlanmamayı öğrendim dedi çünkü aileme çok bağlı çok sadıktım dedi ve her şeyi yitirince artık dedi hiçbir şeye yani dünyaya dair hiçbir şeye kendimi bağlamıyorum diye söyledi. Şunu gördüm yine her yer Ramazan süsleriyle doluydu. İnsanlar fakirler ama evlerinde de apartmanlara girdiğinizde de Ramazan sokaklarda da Ramazan süsleriyle doluydu. Bir başka şey, herkesi konuşturamadım tabii ki. Ben bugüne kadar bir sürü savaş bölgesinde yaşamış insanla röportaj yaptım ve çok rahat konuşturabiliyordum. Hatta bazıları bana bunları nasıl anlattırabildiniz diyenler de olmuştu. Bu sefer öyle o kadar kolay değil, özellikle erkekler çok fazla anlatmak istemiyorlar. Bu normaldir aslında. Birkaç şey var, bir, izzetini korumak. İkincisi, daha önemlisi şükürsüzlük etmemek. Yaşadığı acıyı, anlattığı takdirde ya Bundan şikayetlenme gibi olacağını ve bunun da Allah'ın hoşuna gitmeyeceğini düşünüyor bu insanların önemli bir kısmı. Ee, ve yine şunu fark ettim, bir insanın acısını anlatabilmesi için bile o acının bir, belli bir düzeyde olması veya üzerinden vakit geçmesi gerekiyor. Ee, bunların çok daha taze olduğu için ve acı çok çok daha büyük olduğu için insanlar anlatmaktansa susmayı tercih ediyorlar daha fazla. Ama tabii ki çok fazla dediğim gibi... O, şeyden yaşadıkları karşısında insanlar bu onların bedenlerine de hastalık olarak bir bakıma aslında yansıyor. Ee, şöyle bakıyorum. Evet, aşağı yukarı bir sürü şey söyledik sayılır. Yani Saatlik röportaj yaplar. Bakalım ne zaman onları yayınlayabileceğim. Onları yayınladığını okursunuz aslında. Eee bu şekilde söyleyeyim. Eee şeyde yani yardım illegal yolla da olsa içeriye yardım gidebiliyor mu? Gazze'ye yardım götürülüyor. Götürenler var. Ve tabii ki rüşvetle götürülüyor. Bakın hem Mısır hem İsrail para alıyor. Onu da bilelim yani. Mısır e, giren her bir tırdan korkunç binlerce dolar para alıyorlar. Ve yani şunu görüyoruz, insanların acısı üzerinden devletler ve yöneticiler ceplerini dolduruyorlar. Mısır çok fakir bir ülke, 118 milyon nüfusa sahip, e, çok fakir bir ülke. Kendi halkını zaten doyuramıyor ama yeni bir lüks, baş, lüks başkentini de gezdim. E, ayrı bir... Tabii kahire kaos olduğu için e, yeni bir başkent inşa ettiler, aşırı lüks, e, işte e, büyük elçilikler, vakanlıklar, e, e, ne diyelim e, bürokratlar, siyasetçiler oraya iş adamları oraya taşınacaklar. İçeri girerken izinle giriyorsunuz zaten, araba e, araba yani öyle istediğiniz gibi giremiyorsunuz. Henüz daha bitmiş değil. Var olan paralarla kendilerine muazzam yerler inşa ederken halka hiçbir hizmet doğru düzgün gitmiyor. Dolayısıyla insanlarda yani fırsat bilip şey yapıyorlar. Yani kim nasıl nereden para koparabilirse. Ama yani Gazelilerin işte hem Gazelilerin çıkışı hem içeriye yardım girişi şu bu rüşvetlerle giden bir süreç ve yani bunu çok acı bir şey. İnsan, yani cep, cebinizi başkalarının acılarıyla dolduruyorsunuz. Ee, Allah bunun nasıl karşılığını verir? Ee, nasıl belalar verir? şey. Ee, evet. Aşağı yukarı böyle şey, şey yapabilirim ama gerçekten bütün ailesini yitiren çok fazla insanlar. Ee, şöyle bir şey var, geçmişte İsrail, Filistinleri... Ee, öldürdükçe onların çocukları hep direnişçi oldular. Bunu bildiği için bu sefer yani bir soykırım yapma sebeplerinden bir tanesi de bu. İleride yeniden şey, yüzleşmek istemiyor, o yüzden hepsinden kurtulmak vesaire istiyor. Ama şey görüyorsunuz, hala insanlar da o direniş, mesela kaslama karşı çıksa da metodlarla karşı çıksa bile insanlar hala e, yani mevcut direniş metoduna karşı bile olsa hala insanlar e, direniş diyorlar. Ee, ve yani bu bakımdan gerçekten ümit e, var. Yani orada bizim örnek almamız gereken insanlar var ve son olarak şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Bana insanlar diyorlar ki savaş bölgeleri ama Gazze ile ilgili videoları seyretmeye işte, içimiz el vermiyor, çok kötü oluyoruz vesaire Çünkü neden? Bir şey yapamıyoruz. Bizim onları, evet bir şey yapamıyoruz belki, bizim onları kendimizi ıslah etmek için izlememiz gerekiyor. Çok yanlış bir hayat yaşadığımızı düşünüyorum. Siz belki değilsiniz ama dışarıda, ülkemizdeki genel hayat. Kökten yanlış bir hayat yaşıyoruz. Hayatımıza kalite katmak istiyorsak, savaş bölgelerini ve özellikle Gazze'yi hayatımıza örnek almamız gerekiyor. Bırakın, evet Gazze'ye bir şey yapamadık, tamam. Ama şöyle düşünün, 2024 başından itibaren Bismillah deyip Gazze'yi örnek alarak hayatımızı şekillendirmeye çalışsaydık toplum olarak bugün nerelere gelirdik. Dolayısıyla evet o tarafa karşı aciz olabiliriz ama kendimizi düzeltmeye, toplumumuzu düzeltmeye dair aciz durumda değiliz. Sadece bunun farkındalığına varmamız gerekiyor. Başka türlü bir hayat nasıl yaşanır, hayatımıza anlamı nasıl katabiliriz? Gazze bizim için muazzam bir okuldur. Ben sadece küçük bir yetim, anne babasını kaybeden bir çocuğa karşı ne diyebileceğimiz onu nasıl teselli verebileceğimize karşı tek bir örnek verdim. Bunun gibi bir sürü örnekler onların hayatında var. Dünyamız ve ahiretimiz için gazzeyle hayatımızı e, düzene, kaliteye sokabiliriz diyorum. Bakın kalite diyorum. Yıkılmış bir toplum, dağılmış bir toplum. Evet orada bir kalite var. Hala eğitim için çırpınıyor insanlar. Bizim her türlü eğitim imkanımız var. Çocuklarımız o eğitimin önemi, öneminin ne kadar farkında. Dolayısıyla bir şey kaybedildiğinde değeri anlaşılır. Ne önemli, ne önemsiz. Gazze bize çok net söylüyor her şeyiyle. Ee, i̇nşallah e, o röportajları önümüzdeki aylarda <gülüyor> yayınlayabildiğimde oradan daha ayrıca, ayrıntılı okursunuz. Teşekkür ederim hocam bu fırsatı İçinize, verdiğiniz için. İçinize teşekkür ederim. Ee, bu yardımlar da sayenize gitti. Veren herkesten Allah razı olsun verdiğinden daha fazlasını Allah onlara nasip etsin inşallah. Bir şey sorsam ee, e, e, özellikle bahsettiniz ya, o da aslında medeniyet Öyle, tamam mı? insanların çoğu dönmek istiyorlar. Orada hiçbir şey olmadığı halde. Orada hiçbir şey olmadığı halde dönmek isteyen çok. Dedim ya yaralı olduğu için oraya geliyor. Bunun için şey hissediyor kendini. Hain hissediyor. Ben orada kalmalıydım diyor gazeteci mesela. Bir sürü insan bu şekilde. Ama burada tabii ki derece derece imanı böyle daha sağlam olanlar çok daha bir yani Yani şöyle şeyi sordum bakın, yerin altında tünellerde nasıl direniyorlar, aç şey, bir hurma günde bir iki hurmayla bu insanlar İsrail'e karşı direniyor, direndiler, bu nasıl bir şey yani oradan anlayabiliriz, ee, şeyde de e, yaşı küçük olanlarla ileride direnme şey ruhundalar onlar hiç kesilmiyor, eğitim dedik, eğitim ailede başlar aslında okulda değil o direniş Filistin'de anneler tarafından çocuklarına aktarılıyor. On yıllardır. O direniş eğitimini aldıkları için o karakterleri daha sağlam, daha hala dayanabiliyorlar. Biz Gazze'lerin yaşadığını yaşasaydık çoktan teslim olurduk. Çünkü o şeylerin hiçbirisini yaşamaya alışkın değiliz. Allah korusun. Evet, hep Allah korusun. Evet. Öyle yani sağ olun, sağ olun. Ha, Son bir şey söyleyeyim hocam. Orada e, okullar, Kur'an kursu gibi şey okullar e, vardı. Dallas birini ziyaret ettik. Eğer isteyenler varsa, e, yani yardım etmek, mesela matematik, e, İngilizce, Arapça e, e, dersi de vermek istiyorlar. Hoca tutacaklar, onun için para lazım. Faaliyet odası, yani bir tek halı var bir odada. Bir de duvarlarda birkaç resim var. Çocukların ders arasında oynayabileceği oyuncaklar vesaire faaliyet şeyleri koymak istiyorlar. Onlara bağışla bulunmak isteyenler olursa da Kardeşim Derneği ile bağlantı kurmasını sağlayabilirim. Kardeşim Derneği. Evet. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar hepinizde. Thank you.